Nasrettin Hoca Çeşme Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Yaşar Özdemir Nasrettin Hoca'nın eşi Ersin Samver Rüstem Tarık Tibet Veli Tuncay Halıcıoğlu Ses kayıt Ali Fırat Nasrettin hoca huu orada mısın? Adam ses vermiyor. Ayol hoca sana ses vermiyor. Kim nerede şu hoca? Dışarı çıksaydı görürdüm. Aa, Hoca deminden beri sesleniyorum. Neden ses vermiyorsun bana? Duymuyor musun? Ne kadar çok bağırıyorsun hatun. Hiç vazgeçmedim bağırmaktan. Duymuyorum desem ayım olacak. Ne demek o? Duyan insan hiç duymuyorum der mi? Veya duymuyorum diyen insan hiç duymaz mı? Haklısın hanım. Bana da biraz karışık geldi. Onun için sesimi çıkarmadım. Hadi testileri al da çeşmeden biraz su getir. Bugün misafirim gelecek. Canım her gelen misafir bir testi su getirse olmaz mı? Biraz da bize kalır. Olur mu hoca? Gezmeye gidenler su mu taşır? Suyu eşek taşır. Deve yahu. Ama bizi beşek gezmeye giderken de su taşır. Eşek gezmeye mi gider hoca? Senden benden çok kasabaya gitmiştir bizi beşik. Aman hoca sen ona gezmek mi diyorsun? Hayvanın işi olmasa kasabaya götürür müsün hiç? İyi ya işte. Orada iş gezisi derler. Bak şimdi iş gezisine hoca. Neredeyse misafirler gelecek. Çabuk suyu doldur gel hadi. Tamam tamam tamam gidiyorum tamam. Ee, hadi bakalım sevgili şeyin bozoğular. Şöyle çeşme başına doğru gezintiye çıkıyoruz. Aa ama öyle aldırmak yok. Güzel güzel git güzel güzel gel. Sen benim akıllı uslu bozoğularımısın? Sen benim sözümü dinlersin. Aferin sana. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam Rüsteva hoş geldin. Hocam Eşeğe ne kadar çok iltifat edip gönlünü alıyorsun. Yani ee, öyle olacak tabii üstte ha. Ben öyle eşek olduğu için iltifat etmiyorum ki. İş yaptığı için iltifat ediyorum. Ee, <gülüyor> ya, ne iş yapacak senin boza olan yine? He? Her günkü işlerinden biri çeşmeye gidip su getirecek. Aa, i̇yi iyi. Eşeğini yani bu kadar sevmeni kıskandım doğrusu. Kıskanma canım, suyu çeşmeden sen getirseydi sana da iltifat ederdim <gülüyor> Sağ ol hocam, sağ ol, sen yine eşeğine iltifat et, sana ondan fayda var Doğru söyledin Rüsteba, bana yine Bozoğlan'dan fayda var Hocam, sen çeşmeye gidip geldikten sonra şu senin Bozoğlan'ı bana ver de su alıp geleyim he? Benim eşek biraz hasta da Olur Rüsteba, hele bir gidip geleyim, de Bozoğlan Bozma olan çeşme başı hayli kalabalık yahu bize sıra geleceğe kadar bizim arabo misafirleri gider be dur bakayım çeşme başında bir münakaşa var galiba sıra kavgası yapıyorlar dur, acaba dur, olur mu canım sıra bende ee, bak benim eşeğim sırada ben eşeğin yerine sıraya girdim aa ben bundan önce gelmiştim ya hayır benim hakkım sen dur sıra bende asıl niyeymiş ha, bak bu eşeğin ayağı önde ya ama ben oğlanı sıraya koymuştum ha, ama Benimki önce diyorum Aynen. sana. Aynen. Çok kaybediyorsunuz. Hayır ben. benim sıra bende. Ha, bir dakika Hayır. bir dakika ağlar, hop hop. Yavaş olun be adamlar. Neden kavga edersiniz? Babanızın birasını mı paylaşamıyorsunuz Hap. yahu? o şey geldi. Hı. O doğruyu söylesin sıra nasıl olurmuş? Tamam söylesin onun dediğini kabul ederim. Hocam söyle Allah aşkına. Suyun başında sıraya adam mı girer yoksa eşek? Bak buna cevap vermek oldukça zor. ...aslına bakarsanız adam girer gibi olur da eşek girer. Eşek girmiş olmakla beraber adam girer. <gülüyor> ne diyor bu Nasrettin Hoca? Şimdi eşek girer gibi olur da adam girermiş... ...adam girer gibi olur da eşek girermiş. Ha. Ya hocanın dediğini kabul ettin mi şimdi? <gülüyor> İyide ne dedi hoca? Anlamadın mı ya? Eşek girer gibi olur da adam girer... ...adam girer gibi olur da eşek girer diyor. Ha. E, peki şimdi sıra kimde? Vallahi ben de anlamadım. Hocam sıra şimdi hangimizin? Benden sonra sende, sonra bunda sonra şunda. Aa, neden hocam? Onu bunu anladım da seni anlamadım. Sıra nasıl sende olur? Sen en son geldin. Elbette en son geldi boğalar ama düşünün ben gelmeseydim çeşme başında sıra kavgası yapacaktınız. Bece kanlı bıçaklı olacaktınız. Mahkeme mahkeme sürünüp işinizden gücünüzden kalacaktınız. O zaman burada sıraya bile girecek zamanınız olmayacaktı. Sizi bu kadar dertten kurtarmamın mükafatı yok bu. Ya evet doğru hocam. Buyur testilerini doldur. Biz de yardım eder. Edin edin ağalar yardım edin neredeyse misafir gelecek. Uuu hanım ben geldim. Yardım et de testileri indirelim. Oh oh maşallah hoca efendiler çabuk geldin. Ben de çeşmede sıra olur sanıyordum. Sıra vardı hanım. Ama bir meseleyi hallettim sıralarını bana verdiler. Mesele mi? Ne meselesi hocam? Çeşmedeki sıra meselesi. Ben gitmeseydim kal gövdeyi götürecekti. Millet mahkemelere düşüp mahkeme kapılarında sürünecekti. Vah vah. İyi ki seni çeşmeye gönderdim desene. Aman hanım sen de kendine bir pan çıkardın hemen. Her neyse söyle bakalım bana hanım. Çeşmenin başında sıraya eşek mi girer yoksa adam mı? Aa o ne biçim soru hoca? Bak bayağı soru işte beğenemedin mi? Be. Beğenilecek hangi yönü var ayol? Neden? Senin sorduğun sorunun cevabı yok ki hocam. Aa ne demek hanım ya adam dersin ya da eşek. Ama doğrusu o değil ki. Çeşme başında sıraya testi girer doğrusu bu. Doğrusu mu bu? bu. Aman hanım sakın kimseye söyleme. Yoksa suyumuzu geri alırlar. Çünkü ben yanlış karar verdim. Merhaba hocam. <gülüyor> Çeşmeden geldin mi? Geldim Rüsteba geldim. Ha, sıra yoktu galiba. Erken geldin hocam. Bir mahkeme davasını hallettim de bana önden sıra verdiler. Oo. <gülüyor> i̇yi iyi. Ee, şimdi şu eşeğini bana verdi. Ben de bir su alıp geleyim. Ha? Al bakalım Rüsteba ama çeşmenin başı kalabalık. Ee, ne yapalım bekleriz. Duayt da gittiğin zaman sıra kavgası olsun. Neden hocam? Hakimlik yapar milleti sıraya korsul. Karşılık olarak da birinci sıraya geçersin. Aman hocam olur mu öyle şey hiç Olur olur var. olur olur. Ama eğer sıraya eşek mi girer yoksa adam mı diye sorarlarsa sen hiçbirisi diye cevap ver. <gülüyor> Peki kim girer? Testi girer testi. Bilmiyorsan öğren. Ya. Bunca yıl çeşmeye giderim. Sıraya kendimin girdiğini zannederdim. Demek sıraya giren bizim testliymiş ha? Vallahi doğrusunu istersen ben de emin değilim. Ama sen yine evvelce biliyormuş gibi davran. Aha. Olur hocam. Sağ ol. Heh. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle güle güle. <gülüyor> Uğurlar olan ustaba.